94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta e, benim program ortağım Barış Yok. Programı ben idare edeceğim. Yine çok değerli konuklarımız var. E, Işıl Eroğlu ve Merve Baydar'la bugün birlikteyiz. Türkiye'de çok yeni bir akımdan e, bahsedeceğiz bu programda. Etsiz Pazartesi akımın adı. E, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Merhaba. Merhaba. Şimdi bu Etsiz Pazartesi için biraz dinleyicilerimize bilgi verelim. Nedir bu Etsiz Pazartesi akımı? Nereden çıkmış, nereden doğmuş, kim tarafından başlatılmış, kaç yılında, ne kadarlık bir geçmişi var? Biraz dinleyicilerimizi bu konularla ilgili bilgilendirelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Tabii ki Etsiz Pazartesi öncelikle Etsiz beslenmeyi teşvik etmek için. ...başlatılmış bir kampanya. E, çünkü etsiz beslenmek... ...gezegenimizin geleceği ve kendi geleceğimiz... ...için aynı zamanda hayvan hakları... ...açısından da çok önemli bir durum. Etsiz pazartesi ilk olarak aslında... ...2. Dünya Savaşı sırasında... ...Amerika'da uygulandı. Amerika genelinde e, gıdayı... ...hesaplı kullanabilmek için... ...başlatılan bu kampanyada ne kadar çok... ...et tasarruf edilebildiği görülüyor. Ve bu rakamlar sonrasında... ...2003 yılında... ...Sid Lerner isimli bir e, sağlık uzmanı tarafından ilham alınıyor ve hı hı. E, bu şekilde küresel ısınmaya da ne kadar eten üstünün zararlı olduğu ortaya çıkınca bu şekilde yeniden düzenlenerek etsiz pazartesi diye bir kampanya olarak başlıyor. Meatless Monday diye. Evet. Ve ünlülerin de destek vermesiyle bu 10 yılını doldurdu bu hareketimiz. Hı hı. Biz de Türkiye ayağı olarak kampanya devam ettiriyoruz. Evet. Peki Amerika'da başladıktan sonra 10 yıllık bir geçmişi var Amerika'da evet. nasıl tepkiler almış nasıl büyümüş mesela Amerika dışında başka yerlerde de etsiz pazartesi akımı aktif mi yani Avrupa kıtasında Hı -hı. belki biraz daha yaygın olabilir belki yine aslında et endüstrisinin ve et tüketiminin çok yüksek olduğu ülkelerde de belki uygulayanlar vardır bunlardan örnek verebilir miyiz? Evet tabi verebiliriz. Etsiz pazartesi şu an 25 ülkede uygulanmakta yani bizim gibi 25 hı. ülkede ayağı var. Hı hı. Ee, özellikle bir örnek vermemiz gerekirse Belçika'da e, Gent, evet. evet Gent hı hı. kasabasında şu an etsiz pazartesiler resmi olarak uygulanmakta. Hem hastanelerde hem de okullarda uygulanıyor. Hı hı. San Francisco'da öyle. San evet. Francisco, <gülüyor> Toronto resmi olarak. Evet. Mı? Hı hı. İsrail'de bütün yanlış hatırlamıyorsam yani bütün ...hastanelerde uygulanıyor aynı şekilde. Hı hı. Buna benzer çok fazla yerde var esasında. En son San Diego'da bütün okullarda eşsiz pazartesiler başladı. Hı hı. Ve böyle devam ediyor. Yani hani büyüyerek devam eden bir kampanya. Yaklaşık 3500 tane işte şey restoran, okul, hastane var bu kampanyanın içerisinde şu dünya an. Dünya çapında. Evet, dünya çapında. Ve gün geçtikçe de büyüyor. Hı hı. Başka hangi ülkeler var? Yani ülke bazında hı. mesela böyle e, enteresan bulduğunuz ülkeler var mı? E, yani taraftarının evet. e, çok olduğu. Taraftarının çok olduğu değil de en enteresan ülkelerden bir tanesi hatta biz onlardan sonra girdik. Biz daha önce çalışmaya başlasak bile muhtemelen. Şey İran. Hı. En son giren ülke İran ama şey onun dışında İsrail'den işte İsveç'e kadar birçok bir ülkede görebiliyoruz. Galiba Tayland veya Malezya gibi ülkeler var. Malezya vardı. da var evet doğrudur. Hı hı. Aynı hı hı. şekilde Almanya'da da Yeşiller tarafından e, resmi bir şekilde etsiz pazartesinin uygulanması teklifinde bulunuldu. Yani hı hı. orada da Almanya'da bile et tüketiminin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede bile eğilim baya yüksek. Evet enteresan e, uygulamalar var yani. Hı hı. Peki sizin e, Türkiye'deki kampanya nasıl başladı nasıl karar verdiniz? Siz mi ilişkiye geçtiniz? Onlar mı sizi buldu? Biraz o süreçten bahsedelim. Evet, öncelikle şöyle oldu. Bizim Etsiz Pazartesi ekibi olarak zaten biz 2-3 arkadaş olarak başladık. Öncelikle vegan veya vejeteryan olunca zaten biraz da aktivist olunca bu tarz kampanyaları takip etmeye başlıyorsunuz. Sonra biz Etsiz Pazartesi'den haberdar olduk ve kendimizce küçük bir blog açtık. Burada Twitter hesabı açtık burada kendimizce bir şeyler paylaşmaya başladık fakat çok amatördü bu şekilde ondan sonra aynı şekilde bizim e, istem gülşah ve ben olarak başladığımız <gülüyor> bu e, etsiz pazartesi kampanyamız Işılın da katılımıyla tamamına erdi artık evet <gülüyor> evet sonrasında aynı şekilde sitemizi düzenlemek için de tasarımcı arkadaşlarımız Emir, Emir ve Mustafa da katıldı bize ve hep beraber böyle bayağı profesyonel bir site oluşturduk. Twitter. Sitenin ismini verelim evet. buradan dinleyicilerimizde belki ilgiyi duyanlar girmek Tabii isteyebilir. etsiz ki etsizpazartesi.com Evet. Evet. <gülüyor> Aynı şekilde Facebook ve Twitter'dan da bizi takip edebilirler. Hatta oralarda birazcık daha aktif isteğe nazaran. Yani şu an için en azından yani ufak Sosyal bilgileri... Sosyal medyayı evet. aktif olarak kullanıyorsunuz. Evet. Peki geri dönüşler nasıl? Ne kadarlık bir süre oldu sizin bunu Türkiye'de uygulamaya başlamanız? Bizim aslında bir senemiz oluyor. Fakat hı hı. biz özellikle son arkadaşlarımızla aramıza katılana kadar çok amatörce yaklaşıyorduk bu olaya. Fakat son bir aydır... Baya bir işlerimiz ciddiye bindi <gülüyor> ve son, son bir haftadır e, biz resmi olarak da Meatless Monday hareketine katıldık ve diğer ülkelerin yanında yerimizi aldık. Evet peki şimdi tabi burada e, sadece hayvan hakları değil etsiz pazartesinin Hı -hı. E, vermek istediği dünyaya mesaj aynı zamanda doğa ve insan sağlığı ve tabii ki e, artık günümüzde dünyanın baş belası. Karbon emisyonlarının, hı hı. sera gazı salımlarının da e, azaltılması noktasında önemli bir misyon e, üstlenmiş bir hı hı. hareket aslında etsiz pazartesi ve tabii aslında çok bilinmiyor ama e, et sektörü, ee, ...herhalde dünyanın en fazla karbon emisyonu e, salan, en fazla karbon emisyonu üreten Hı -hı. sektörlerinin başında geliyor. Siz de aslında bu demin bahsettiğiniz sosyal medya hesaplarından Hı -hı. da zaman zaman böyle bilgilendirme notları paylaşıyorsunuz. Evet. Ee, nedir? Biraz böyle e, rakamlar verebilir miyiz? İlginç çünkü siz de rakamlar paylaşıyorsunuz. Onlardan e, dinleyicilerimizi de e, haberdar edelim. Yani şimdi şöyle... E biz zannediyoruz ki sadece karbon emisyonu veya küresel ısınma, işte fabrikalar, endüstriyel evet. belki arabalar, hmm. uçak endüstrisi, değil mi? havacılık ulaş... sektörü. Bunlar zannediyoruz ama esasında tam olarak bu değil. Yani hani yüzde on sekiz gibi bir rakam var karşımızda. Yüzde on iki mesela ulaşım sektörünün rakamı. Evet. Yüzde iki uçakların rakamı ki biz en fazla uçaklar zannediyoruz esasında karbon emisyonu sağlayan... Iı, sektör, olarak. Evet, sektör Hı -hı. olarak ama böyle değil çünkü inekler çok ciddi oranda metan gazı salıyorlar evet. ve metan aslında karbondioksitten çok daha tehlikeli bir gaz. Hı -hı. Ve yani hafta ıı, ay içinde doğada çözünmesi yaklaşık bir üç hafta falan gibi bir rakam alıyor ve yani bu gerçekten de çok uzun bir periyot. Evet. Mesela yarım kilo için harcanan su miktarı 9084 dok litre. Bu yaklaşık 6 ay duş almanızda aynı rakam. Hı -hı. Yani yarım kilo eti hayatınızdan kesinizde yaklaşık altı ay duş almamanızda eşdeğer. bir su bir, tasarrufuna evet, eşdeğer. Evet, çok ciddi bir su tasarrufuna eşdeğer. Aynı zamanda mesela dört kişilik bir ailenin haftada bir et yemeğini kesmesi demek bir arabayı beş hafta şeyden, cadeden, trafikten çekmeniz anlamına geliyor. Hı hı. Buna benzer böyle çok fazla örnek var. Mesela biz aynı yani benzer rakamları şey uyarladık. Türkiye'ye uyardık. Amerika'daki rakam da bu. Bir ineğin günde sanım yaptığı metan gazı 56 kilometre, yani 4 çarpı 4 bir aracın 56 kilometre saldığı. saldığı, ya e, şey eşdeğer gaza eşdeğer bir zarar veriyor dünyamıza. Bunun dışında elimizde başka, yani çok fazla veri var esasında evet. ve yani hani bunları gör, yani bunları görmek zorundayız çünkü dünyaya gerçekten et yiyerek et tüketiminde zarar veriyoruz. Evet. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Hı hı, evet tabi bu akımı daha çok herhalde e, destekleyenler veganlar vejeteryanlar e, ama e, onun dışında e, gerçekten haftada bir e, et yemeyerek e, destek verenlerin oranı e, nasıl yani daha çok buna zaten et yemeyen insanlar mı destek veriyor yoksa giderek e, bu bilince yavaş yavaş sahip olmaya başlıyor mu insanlar? Aslında et çok fazla destek aldık biz. Hı hı. Yani en başta. Ama arkasından devam eden kitle genelde et yiyen ve hani bu, bu feragatı yapabilecek olan insanlar oldu. Evet. Yani ben haftada bir gün et yemeyebilirim. Bu benim sağlığım için iyi, çevrem için iyi diyebilen bir insan kitlesine eriştik sonunda. Hı hı. Yani en azından haftada herhalde yani... Bir 50-60 tane en az insan, Tabii. belki daha fazla insan şu an etsiz pazartesi aktif olarak katılıyor ve yani Twitter'da hashtaglerimizin altına yazıyor ve hani katıldığını gösteriyor. Hı hı hı. Aslında şey, belki sayısı ondan çok daha fazla evet, ama hani evet. o gün giremediği için bir şekilde hı hı. size ulaşamadığı için haberiniz olmuyor ama herhale giderek de katlanarak çoğalacağını evet. düşünüyor musunuz diye sorayım. Ben düşünmek <gülüyor> istiyorum ama <gülüyor> ya <gülüyor> yani biz... size gelen geri dönüşler nasıl onun dışında mesela yani sosyal medyayı tabii şimdi ağırlıklı olarak kullanıyorsunuz ama onun dışında başka iletişim kanallarınız olacak mı yakın gelecekte yani başka şeyleriniz hedefleriniz var mı? Ya açıkçası şu saatten sonra biz birazcık daha restoranlarla işbirliği içerisinde hmm. olmayı düşünüyoruz. İlk restoranımız zaten anlaşmamızı yaptıktan sonra geçen sene Govinda restoran vardı ama şu an kapalı olduğu için bu yani ekibin de beraber şu an Parsifal'le beraber çalışıyoruz. Pa, pa, etsiz pazartesi için özel indirimleri var. Hı -hı. Ve bunu böyle böyle büyütmeyi planlıyoruz. Çünkü yurt dışında da genel olarak böyle büyüyor. Esas. Restoran ağıyla da yani. daha evet, çok ilerliyor. Evet. Hı -hı. Yani insanın yani esasında etsiz yemeğin lezzetli olduğunu ve şey göstermemiz gerekiyor. Yani siz de beslenebileceğini göstermemiz Ve gerekiyor. Ve aslında çok da fazla çeşit evet. olduğunu, evet. değil mi? Evet tabi. Hı hı. Evet. Peki e, insanlar şimdi soracaklardır, merak edeceklerdir. Neden Pazartesi diye? Niye Pazartesi? İsterseniz bir de ondan bahsedelim. Tabii pazartesi günü zaten e, her zaman klasik duyarız ya böyle diyete başlama gündür, yeni kararlar alma günüdür. O yüzden biz de hani hem kendimiz için yapabileceğimiz iyi bir şey, aynı zamanda çevremiz, dünyamız ve hayvanlar için de yapabileceğimiz iyi bir şey olduğu için yeni bir başlangıç şeklinde bu yüzden etsiz pazartesi kullanılıyor yani hı hı. biz de bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet. Peki şimdi e, restoranlarla görüşmelere başladınız herhalde. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani bir gün e, pazartesi günleri menülerinden etimi çıkarıyorlar. Nasıl oluyor? Parsifal zaten vegan vejetaryen restoranları evet. o yüzden öyle bir sıkıntımız olmadı, olmadı. şey yani hani bizim için aza indirimler yaparak en azından etsiz pazartesi de hani etsiz yemeklere teşvik etmek gibi bir adım attılar. Çok olumluydu zaten tepkileri biz gittiğimiz zaman. Evet. Ee, görüşmek istediğimizde. Hı -hı. Yani aynı şeyi açıkçası ileride de sürüdebileceğimiz düşünüyorum çünkü olumlu bir kampanya esasında. Evet İstanbul Hı -hı. dışında da herhalde e, görüşeceğiniz restoranlar falan olacaktır. Ya yani şu an için birazcık da İstanbul içi bir kampanya olacak. <gülüyor> şimdilik şimdilik İstanbul'a odaklı gidiyor. Yani bütün ekip üyeleri İstanbul'da olduğu için var. Yani şey hmm. en azından bir tane üyemiz yurt dışında ama onun dışındakilerin hepsi İstanbul'da olduğu için. Evet yani İstanbul... O belki başka illerden sizin görünüyor. ekibinize evet. katılacak insanlar olabilir evet, süreç içerisinde ve o şekilde ilerleyebilir. Tabii kapımız <gülüyor> herkese açık zaten katılmak isteyenler bize ulaşabilir. <gülüyor> Peki bir ara verelim aradan sonra tekrar Etsiz Pazartesi'yi konuşmaya devam edelim. Hard Like a burning flight without wings It crashes time and time again All alone, wishing, holding and hoping That the pain goes away But it won't cause it's here to stay He misses seeing the light, she made everything right Spending lonely nights with no hope inside Sitting crying, thinking of yesterday She's not answering, answering his calls She's not answering, answering his calls He thought the blow he gave was so dialed He knew the flu was deep, not enough to kick him out 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Etsiz Pazartesi akımını konuşuyoruz. Ee, Türkiye'deki kampanya temsilcileri Işıl Eroğlu ve Merve Baydar konuklarım. Ee, i̇lk yarıda Etsiz Pazartesi akımının nasıl başladığını e, konuştuk. Örnekler verdik hem e, doğa iklim hakları hem hayvan hakları hem de insan sağlığı açısından önemine değindik ama aslında belki insan sağlığı kısmını biraz daha açmalıyız e, yani haftada bir bile et yemeyerek e, insan sağlığına e, yönelik e, çok e, farklı uygulamalar çok iyi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Ee, sizin bu konuda e, bilgilendirmeleriniz insanlara anlatırken bu akımı e, yani et yemeyerek de aslında insanların çok daha iyi beslenebileceğinden bahsediyorsunuz muhtemelen. E, nasıl yürütüyorsunuz kampanyanızı bu açıdan? Yani insan sağlığı kısmını e, nasıl anlatıyorsunuz? Tabii öncelikle zaten etsiz pazartesi. Olayında biz kesinlikle insan sağlığına değinme gereği bile duymuyoruz. Çünkü herkes et yemenin özellikle kırmızı etin ne kadar zararlı olduğunu kabullenmiş durumda. Yani bütün dünyanın artık Hı -hı. kabullendiği ve eti ne kadar azaltırsak bu kadar faydalı olur bizim için. Bunu kabul ettiği bir noktada olduğumuz için bu noktaya çok değinme gereği bile duymuyoruz. Kalp damar hastalıklarının, kolon kanserinin hatta birçok çeşit kanserin en büyük sebebi Et olarak gözüküyor şu an. Evet. Ee, aynı şekilde erken yaşlanma ve çeşitli mide hastalıklarının da sebebidir. Dolayısıyla bitkisel beslenmek her zaman sağlığımız için daha yararlı. Ve çoğu insan da zaten ülkemizde bunu çok fazla görürüz. Bir 40-50 yaşından sonra mecburen vejeteryan olmak zorunda kalıyorlar. <gülüyor> Hastalıklar başlayınca. Evet. O yüzden hani ne kadar erken azaltırsak. Kendimiz için de o kadar sağlıklı olur. Hı hı, evet. Peki sizin e, tabii şimdi e, belki etsiz pazartesi akımından e, ilk defa duyanlar, şimdi haberdar olanlar yani etsizde yemek mi olur, et yemeyip ne yiyeceğiz diye düşünebilirler. Ama sizin mutlaka önerebildiğiniz pek çok alternatif vardır. E, neler öneriyorsunuz? Veya size e, soranlara neler e, söylüyorsunuz yani et yerine neleri koyabilirsiniz, nasıl yemekler yapabilirsiniz anlamında? Tabii ki öncelikle ülkemiz zaten etsiz yemek açısından çok çok verimli. Zeytinyağlılarımız var çok fazla. Aynı zamanda en çok protein eksikliğinden dolayı korkanlar oluyor hı hı. eti azaltma konusunda. O konuda direkt örnek olarak biz mercimeği veriyoruz, bakliyatları veriyoruz. Mesela Orta Doğu'nun fakir halkları protein hı hı. ihtiyaçlarını mesela falafelden karşılıyorlar. Bunun sonuçta evet. nohut, nohuttan yapılan bir yiyecektir yani. Hı hı. Bu şekilde... Ee, protein ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kalp damar hastalıklarından uzak durabilirler. Aynı zamanda çok da fazla zeytinyağlılarımız var bizim. Evet. Yani bu konuda bu ülkede bence aç kalınmaz etsiz meselenerek. <gülüyor> evet. evet. Peki eee Biraz belki merak edenler olabilir. E, Avrupa'da, Amerika'da e, aşağı yukarı 30 ülkede dediniz hı. değil mi? Var bu akım hı hı, aşağı 25, 25 ülkede. Hı hı. E, yani bu işi çok profesyonel olarak e, devam ettirenler e, ne tür uygulamalar e, yapıyor? Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Yani sizin de Türkiye'de hani restoranlarla olan ilişkileriniz olacak. işte hı hı. E, etsiz yemeklere belki... E, yönelmek açısından onun dışında başka yani bu oluşumu e, biraz daha resmi bir hale getirmek gibi bir niyet e, plan var mı? Yani yeterli talep olduğu zaman zaten biz de bunu açıkçası yani çok isteriz ama şu an için çok az bir kitle olduğumuz için hı hı. hani bu kadar ilerisi için konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani belki ama, bir dernekleşme ha. olabilir Tabii değil ki. mi? Hı hı. Tabii ki yani hani biz daha çok böyle esasında hani televizyon çıkıp bunu daha fazla insana anlatmak, daha fazla insanın bilmesini sağlamak, en azından bu konu bilinç açı aşılamak hı hı. gibi bir niçesne. medyayı daha etkin evet. kullanmak, medyayı. Yani hem geleneksel medyayı hı hı. Hem evet. sosyal medyayı. Diğer ülkelerde zaten özellikle hı hı. Almanya'da bu iş o kadar ilerlemiş durumda ki devlete, okullarda ve hastanelerde etsiz pazartesi menüsünün çıkması teklifine kadar götürebiliyorlar olayı. Fakat biz daha çok yeni olduğumuz için evet, belki de olabilir. evet değiliz diyorsunuz. Evet. Peki. Son olarak bahsetmek istediğim bir nokta da şu. Ee, şu an üretilen tahılların yüzde kırkı hayvanlara yediriliyor. Ve bu hayvanların biz yiyoruz. Dolayısıyla bu e, çok büyük bir miktar alanın, çok büyük miktarlarda kaynakların hayvanlar için kullanılması demek ve yiyeceğimizi azaltmak demek. Dolayısıyla biz e, et tüketmeyi azalttığımızda besin miktarımız da artacak ve bu şekilde dünyadaki açlığın bile çözüm bulabileceğini düşünüyoruz. Evet. Peki bu hafta da programımızın sonuna geldik. Etsiz pazartesi e, akımının Türkiye'deki temsilcileri Işıl Eroğlu ve Merve Baydardı konuklarımız. Etsiz Pazartesi aktivistleri herkesi pazartesi günleri etsiz beslenmeye çağırıyor. Sağlığınız, gezegenin sağlığı ve hayvan hakları için küçük bir adım atabilirsiniz diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji müsnanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan